Kardeşlerim bugünkü dersimizin konusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin zamanında döneminde hadislerin kaleme alınmayı alınması, kitabete geçirilmesi hususu olacak. Son dönemlerde hadislerin dinde hüccet olmayacağına dair kafa karıştırıcı zihin bulandırıcı ve hadislere karşı birçok şüphe ve tereddütler içeren sözler söylenilmektedir işte hadisler Peygamber aleyhisselatü vesselam'dan 200 sene sonra toplanmaya başlanılmış kayda geçirilmeye başlanılmış bu zaman zarfında hadislerden bazı şeyler düşmüş bazı şeyler eklenilmiş. Onun için hadisler hüccet olamazlar diye bazı kimseler böyle bir fikir atmışlar ortaya. Müslümanların fikirlerini, şuurlarını bulandırmak için fitne-fesat tohumu atabilmek için aleyküm selam ve Rahmetullah Müslümanların arasına bu şekilde bir iddia ile gelmişler. Bu iddia din düşmanları olan müsteşriklerin ortaya attığı memleketimizde ve İslam dünyasında da bazı şahıs ve grupların da sahiplendiği dillerine dolayıp ileri geri sözler üretip adeta dinimizin iki ana temel kaynağından ikincisi olan sünnetin hafife alınması ve işlevsiz bırakılmasına kapı açacak olan kafa karıştırıcı söylemlerdir bunlar biz bugün burada hadislerin bizzat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde o hayattayken çeşitli sebeplerle hadisleri yazdırdığını ve yazılmasına izin verdiğini delilleriyle sunmaya çalışacağız başarı Allah subhanahu ve teala'dan evet bütün Müslümanlar daha ilk devirlerden beri ittifak halindedirler ki Kur'an şeriatın ilk kaynağıdır. Sünnet de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söz, fiil ve takrirleriyle Kur'an'ın şerh ve izahıdır. Bu hususta Rabbimiz celle ve ala şöyle buyurmaktadır. Biz sana Kur'an'ı indirdik ta ki insanlara bir kendilerine ne indirdiğini ne indirildiğini açıkça anlatasın ve ta ki onlar da iyice düşünsünler ve anlamaya çalışsınlar Nahil suresi 44. ayeti kerime bundan dolayıdır ki Kur'an'a itaat etmek Allah Azze ve Celle'ye itaat etmektir nasıl ki bu zaruri ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şeriat adına Allah adına getirdiklerine itaat etmek öyle farzdır ve zaruridir. Çünkü Kur'an ve sünnet her ikisi Allah Celle Şanuhu'nun vahiyidir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Rabbul Alemin Azze ve Celle kim ki o peygambere itaat ederse muhakkak ki Allah Celle itaat etmiş olur. Nisa Suresi 80. ayeti i Kerime. O Muhammed Aleyhisselam kendi reyyu hevasından bir şey söylemez. Onun söyledikleri kendisine Allah azze ve celle tarafından ilka edilen bir vahiden başkası değildir. Necm Suresi 3. ve 4. ayeti i de bunun en katayı delillerindendir. Evet kardeşlerim. Zamanımızda ve bundan birkaç yüz sene önce ortaya çıkarılan ve hadisleri işlevsiz duruma getirmek için ortaya çıkarılan dedikoducu, kimselerin çıkardıkları dedikoduların en büyüğünün başında şu geliyor. Bunlar diyorlar ki hadisler nedir? Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan Sonra yazılmaya başlanıldığından dolayı birçok eklemeler olmuştur. Bazı şeyler unutulmuş, düşürülmüştür. Yahut da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin din namına söylemediği bazı şeyler dine sokulmuştur. Peygamber aleyhissalatü vesselam hadislerin yazılmasını, Engellemiyor mu? Engellemek için benden bir şey yazmayın diye hadisler yok mu deyip ne yapıyorlar ortaya çıkıyorlar. Çok enteresan. Siz hadisleri kabul etmiyorsunuz. Hem de sonlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim ki benden bir şey yazarsa onu silsin imha etsin sözünü bayrak edip ne yapıyorsunuz? Hadislerin... Alınmaması hususunda, hadislere itibar edilmemesi hususunda insanların kafasına bir soru işareti oluşturuyorsunuz. O ki hadisler alınmayacaksa, hadislerin insanlara dinini öğretmesi, Kur'an'ın Kur'an'ın bir şerhi değilse hadisler, siz nasıl olup da Rasulullah Aleyhisselam sende böyle söyledi diyorsunuz? Bunu söyleyen de Rasulullah, sair hadisleri de getirip bize sunan yine Resulullah. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ashabı bu hadislerin bize gelmesine sebebiyet verdiyse bu Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hadisidir diye tutunduğunuz hadisleri inkar etme yolunda elinizde delil diye Müslümanların kafalarında soru işareti oluşturabilmek için bu rivayeti tuttuğunuz nedir? Çelişki değil midir? Hem hadisleri kabul etmiyoruz diyorsunuz hem de bu rivayeti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadislerin yazılmasına engel teşkil etti, hat koydu deyip bunu kabul ediyorsunuz. Bu da hadis. Evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen ve hadislerin yazıya geçirilmesini men eden hadisleri, Kur'an'a bir şeyler karışmasını önlemek amacıyla o dönemin şartlarını göz önünde bulundurarak alınan birer tedbir olarak görebiliriz. Bu düşünceye de sahabe-i kiramdan birçoğunun daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hayattayken hadisleri kaleme almaya başlayıp yazdıklarından varabiliriz böyle bir yasak olsa bile ilk etapta sahabe-i kiramın Aleyhi Mecmain, hadis yazma işi bu yasağın umumi ve ebedi bir emir olmadığını gösterir hadislerin yazılmasını yasaklayan tek bir sahih hadis Ebu Sa'id el-Hudri radıyallahu anhudan gelmiştir bu hadis de Bukhari ve benzeri muhaddisler tarafından tenkit edilmiştir. Evet hadis sahihtir ama İmam Bukhari ve İmam Bukhari'ye benzer muhaddisler tarafından tenkit edilmiştir. Bunu İbn-i Hacar Raskalani Bari'de birinci cilt 128. sayfada ne yapıyor? Zikrediyor. Evet. Hadislerin yazılmaması hususunda Ebu Sa'id el-Hudri'den radıyallahu anhu gelen şu rivayet Benden Kurandan başka bir şey yazmayınız. Kim benden Kurandan başka bir şey yazmışsa silsin hadisini. İmamı Müslim, rahimahullah, sahihinde Kitabu Zühd, 72'de zikretmiştir. Bu söz Buhari ve onun gibi alimlere göre, Ebu Sa'id al Khudri'nin kendi beyanıdır. Yani. Yanlışlıkla Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme atfedilen bir sözdür. Yine e, İbn-i Hacı Raskalani rahimahullah bunu ne yapıyor? Fethül Bari'de 1. cilt 218. sayfada zikrediyor. Evet. Fakat bu hadis Hattabi'ye göre ise sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen bir hadis gibidir. İmam Hattabi de ne yapıyor? Bunu bu şekilde değerlendiriyor. Ve hakikatta Kur'an'la beraber aynı kağıt üzerine hiçbir şeyin yazılmamasını kastetmektedir. Çünkü satır aralarına veya kenarlarına yazılan şeyleri sonra gelen insanlar Kur'an'dan sanabilirlerdi. Bu ihtimalle hadis yazımı yasaklanmış olabilir diyor İmam Hattabi, Rahim Rahimahullah. Bu yasak buna haml olunmalıdır diyor. Hatta bir rahmetli aleyh bunu Nealimü's-Sunen'de 4. cilt 184. sayfada ne yapıyor zikrediyor. Evet. Kardeşlerim sahabe-i kiramın radıallahu taala aleyhi ecmaîn hem bu ayetleri okuyup yani yukarıda iki tane ayet okumuştuk ya hem de hadisleri yazarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet etmeleri düşünülemez. İki tane hadis, ayet okumuştuk. Neydi o ayetler? Peygambere muhalefet etmenin dini ve dünyevi cihette insanı nasıl helaka götüreceğini zikretmiştik. Bir de Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan yani benden hadis yazmayı yazanlar varsa silsinler diye bir tehdit vardı. Şimdi sahabe-i kiram ne yapmışlar? Hadisleri kaydetmişler. Yani bu ayetleri sabah akşam okuyan sahabe-i kiram bir de bu rivayeti bilen sahabe-i kiram nasıl oldu da hadisleri ne yaptılar? Kayda aldılar, kaleme aldılar. Öyle değil mi? Bu düşündürücü değil mi? Evet. Kesinlikle Kur'an'a ve sünnete muhalefetleri düşünülemez sahabe-i kiram. Bu mesele anla gibi cereyan etmiştir. Yani nehi hadislerinin belli bir zaman ve belli bir mekana hitap ettiği sahabe-i kiram uygulaması ile ortaya çıkmıştır. Şimdi açıklayacağız nasıl olacak. Eğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisleri yazmayı hepten ve tamamen yasaklamış olsaydı bu yasak o hayattayken geçerli olduğu gibi onun vefatından sonra da geçerliliğini yitirmemesi lazımdı. Bu hadis inkarcıları şimdi ne diyorlar? Hadisler Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın vefatından 200 sene sonra kaleme alındı. Peygamberin hayatında yazmayan adam nasıl olur da Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın vefatından sonra bunları kaleme almayı göze alır? Öyle değil mi? Bir misal verelim. Bir kadın ne yapıyor? Ee, bir hastalığa tutuluyor ve hastalık tiksindirici bir hastalık. İnsanın gözünü çıkarıyor, ağzını burnunu, dudaklarını yiyor, parmaklarını yiyor. Ve insanlar Kabe-i Muazzama'nın etrafında bu kadından tiksindiklerinden dolayı ne yapıyorlar? Çekiniyorlar. Ömer radıyallahu anh'ı diyor ki ey kadın sen farz olan diyor haccını yaptın, insanlara da bir eziyet veriyorsun, götür diyor evinde diyor otur. Allah a diyor istiğfar et. Allah diyor azze ve celle seni diyor sanki diyor tavaf yapmış gibi diyor kabul eder. Senin bundan sonra yapmış olduğun diyor tavaflar nafile tavaflar. Ama Müslümanlara eza etmemen farz. Sen tavaf yapmakla beraber Müslümanlara eza cefa ediyorsun. Hazreti Ömer radiyallahu anhı o zaman halife. Kadın ne diyor? Vallahi diyor Ömer doğru söylüyorsun. Gidiyor evine kapanıyor hiç dışarı çıkmıyor. Yani insanlar tiksinmesinler benden diye dışarı çıkmıyor. Senelerce böyle geçiyor. Kadın evinde adeta kendini hapsediyor. Sadece insani ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dışarıya çıkıyor. Ömer radıyallahu anh'unun şehadetinde hemen Hazreti Ömer radıyallahu anhuya kızan kimseler kadına diyorlar ki seni eve hapseden Ömer ne yaptı artık öldü çık dışarıya diyor ki ben Ömer'e sağlığında itaat ettim öldükten sonra da itaat edeceğim bakın arkadaşlar o kadın ya sahabeydi ya tabiindendi Ömer radıyallahu anhuya vermiş olduğu sözü o öldükten sonra bile tutuyorsa sahabe-i kiram raduanullahi aleyhi nasıl oluyor da Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sağlığında yasaklamış olduğu hadisleri yazma meselesini o vefat ettikten sonra ne yapıyorlar bozuyorlar bu olabilir mi kesinlikle olmaz işte işte Sahabe-i kiramın burada neyi çıkıyor ortaya? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bu hadisi yasaklaması belirli bir meseleden dolayı olduğunu bize bildiriyor. Yani ayetlerle hadisler birbirlerine karışır korkusuyla söylenildiğini yahut da kitabeti yazmayı tam manasıyla bilemeyen, beceremeyen Kişilerin ayetlerle hadisleri birbirine karıştırmalarından korkulduğundan ötürü hadislerin yazılmasının edildiği ortaya çıkıyor. Bu düşünce var çünkü. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı biraz sonra gelecek. Hem ayetleri yazmışlar, hem hadislerini yapmışlar, kayda almışlar. Onlar dini, onlar dini, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini bizden daha iyi bilen kimseler, onların fehmi ve fıkı bizden daha fazla olan kimseler. <gülüyor> Zira Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ben hayattayken yazmayın vefatımdan sonra yazabilirsiniz dememiştir. Zira ona ne hayatında ne de mematında muhalefet caiz değildir. Onun hayatındayken sahabe-i kiram Rıdvanullahi Aleyhim Ecma'in mematında da sair kişiler yani tabi'in ve etba'u tabi'in sahabeden Rıdvanullahi Aleyhim Ecma'in duyduklarını yazılı olarak aldıklarını hem şifahi hem de yazılı olarak başkalarına aktarıp kaydetmelerini sağlamışlardır. <gülüyor> evet kardeşlerim. Şimdi Hadislerin yazılımı ve kağıda geçirme işlemi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından kesinlikle reddedilmiş olsaydı sahabe-i kiram bunu göz baş üstüne diye kabul eder hadisleri kesinlikle yazmazlardı. Çünkü onlar devamlı şekilde Kur'an-ı Kerim'i ne yapıyorlardı okuyorlardı aralarında müzakere ediyorlardı. Zira Rabbimiz Celle ve Ala Nur Suresi 63. ayetinde de Allah ve Resulünün emrine muhalefet edenler başlarına bir bela gelmesinden yahut acı bir azaba uğramaktan sakınsınlar. Ayetinin ne manaya geldiğini de çok iyi biliyorlardı. Böyle olmakla beraber yazıyı bilenler duydukları hemen her şeyi din cihetiyle Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duydukları hemen her şeyi kayda geçirip yazıyorlardı. Buradan anlıyoruz ki yazma işlemini men eden hadisler belli bir korku ve illetten dolayı söylenmiş ve irad edilmişlerdir. Bu illetin korkunun olduğu yerde hadislerin yazılması yasaklanmış ve bu illet ve korku kalktığında da hadislerin yazılmasında hiçbir mahsurun olmadığı gün gibi ortaya çıkmıştır. Korku, hadislerin Kur'an'ın metnine karışabilir korkusuydu. Bu da Kur'an'ı ayrı bir sayfaya, hadisleri de başka bir sayfaya yazmakla halledilebilecek bir durumdur tekim böyle olmuştur. Hiç kimse Kur'an sayfalarına hadisleri de kaydetmemişlerdir. Eğer kaydedenler varsa da bunlar bu meseleyi duyunca yazdıklarını silmişlerdir. Evet. Şimdi kardeşlerim müsteşriklerin Müslümanları hadislerin mevsukiyetinden ve bu hususta şüpheye düşürmek için girişmiş oldukları çabalardan bahsedelim. Yani hadisler mevsuk değildirler. Hadislerde şüpheler vardır. Çünkü hadislerin kaydedilmesi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan senelerce sonra olmuştur deyip bir sürü ne yaptılar? Safsatayı, hak ve hakikat olmayan meseleyi ortaya koydular. Cahil halkı ne yapmak için? Ee, i̇lmi cihette ifal etmek için. Bunları sıralayalım şimdi. Bu müsteşlikler kimlermiş? müsteşliklerden Muir isimli zat hadislerin yazıya geçirilme işi hicri 2. asrın ortalarında başlamıştır diye bir tez ortaya atmıştır. O bu tarihten önce hadisler yazıya geçirilip toplanmamıştır diye bir iddiayla ortaya çıkmıştır. Diğer bir şarkiyatçı olan Kuylem'de hadislerin toplanması için ilk emri veren Ömer ibn Abdülaziz rahmetullahi aleyhi, olmuştur. Onları ilk defa yazan da Ez-Zuhri idi demiş. Bu söze dayanarak bu Guillam ismindeki müsteşrik hadisler sonradan icat olunmuş bir bidat telakki edilmelidir demiştir. Görüyor musun? Yani İslam dininin temelini oruçturan hadis ilmi hakkında kafirlerin fikirlerine bak. Nasıl Müslümanları ifal edecekler, ifsad edecekler çalışmışlar. Ama göreceğiz bakalım onlar doğru mu söylemişler yoksa bu mesele onların elinde patlamış olan bir mesele mi? Evet. Oriyantelistlerden Rus, Kolzer ve Şahd da aynı şekilde İslam'a karşı kinlerini kusmak, dinin ikinci temel kaynağı olan hadisler hususunda işi mugalataya boğup Müslümanlar arasında kargaşaya sebep vermek için şeytanın aklına gelmeyen meseleleri ortaya atmışlar hakkın ortaya çıkışına engel teşkil edecek her ne varsa efkarı umumiyeyi şüpheye düşürecek en ufak bir anlaşmazlığı dahi körükleyerek İslam'a olan inçlarını ortaya koymuşlardır. Evet. bununla beraber faziletli dirayetli ilmi sahada kendisini ispat etmiş ömrünü bu yolda dine ve hadislere adamış mütaki, müdakik İslam alimlerinin gece gündüz demeden yaptıkları çalışmalarla yaptıkları ince araştırmalarla ilk dönem hadis kaynaklarına ulaşılmıştır ki bunlar bugün çeşitli İslam ülkelerindeki milli müzelerde mütehassıs ulemanın şahsi kütüphanelerinde ilk elden mahtuta olarak yani el yazması olarak bulunup bugün gün yüzüne ne yapılmıştır? Çıkarılmıştır. Allah Elhamdülillah. Allah Bunun neticesinde hadislerin yazıya geçirilmesi hadisesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin emriyle tasvip ve tavsiyesiyle onun hayatındayken başladığı tespit edilmiştir elhamdülillah. Bu husustaki her türlü şüpheler de izale edilmiştir. Aynı anda da Batılı müsteşriklerin İslam'a ve Müslümanlara karşı nasıl ön yargılı davrandıkları, hakkı nasıl örtbas etmek istedikleri, ellerinde kuvvetli deliller olmadığı halde kendi fikri görüşlerini ilmi birer veri olarak empoze ettikleri, bilgi sahibi olmadıkları ve araştırma noksanlıklarına binaen sırf gayz, kin ve nefretlerinden dolayı İslam'a iftira attıkları ortaya çıkmıştır. Vallahi öyle. Elhamdülillah. Şimdi artık ilk günden itibaren hadislerin yazıya geçirilmesini sağlayan hadislerden başlayıp, sahabenin yazıp tespit ettiği, başkalarına da yazıp gönderdiği, onları da bu hadislerden haberdar ettiği durumları, ilmi olarak vesikalarıyla beraber sunacağız inşallah onlar çalışıyorlarsa biz de çalışacağız herkes vazifesini yapacak evet şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadis yazımına bizzat izin vermesiyle ilgili rivayetlere ne yapacağız sunacağız Ashab-ı Abdullah İbni Amr İbnül As anhüme, Diğer sahabenin Hadisler yazdığını Öğrendi Rame Hurmuzi 36'da ne yapıyor bunu kaydediyor Allah rahmet etsin ona <gülüyor> Bu sefer kendisi de Yani Abdullah İbni e, Amr İbnül As anhü, Bu sefer kendisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den her ne duyduysa yazmaya başladı. Daha önce ne yapılıyormuş demek ki sahabeler Resulullah aleyhissalatü vesselamın hadislerini yazıyorlarmış. Abdullah radıyallahu anh'ın o zaman yeni yetişen bir genç. O da ne yapıyor? Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan duyduklarını ve Sâir sahabe-i kiramın rivayet ettiği hadisleri ne yapıyor yazmaya başlıyor. Arkadaşlarından bazıları ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen öfkeli olabilir. İnsanlık icabı kayda değer olmayan şeyler de onun ağzından çıkıverir. Onun için her duyduğun şeyi yazma dediler. Bakın <gülüyor> O da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek Allah celle şanuhu ayetleri nasıl korudu muhafaza ettiyse vahyi gayr-metluv olan sünneti de ne yapacak? Koruyacak. neyle koruyacak? İşte sahabe-i kiramın, sahabe kiramın onu kayda geçirmesiyle. Hem şifahi hem de yazılı bir şekilde kendilerinden sonrakilere en doğru şekilde ulaştırmaları şekliyle koruyacak Allah Azze ve Celle. Onun için her duyduğun şeyi yazma dediler. O da Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme giderek meselelere açıklık getirmek için her zaman ve her şeyi yazıp yazamayacağı hususunda izin istedi. Subhanallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun bu istediğini olumlu karşıladı. Yazabilirsin cevabını verdi. Bu Buhari ilim 39'da. Abdullah radıyallahu <gülüyor> anhu da topladığı bu hadisleri yazdığı kitaba Sahifetü Sadıka ismini verdi. Da, İmam Darim Rahimahullah bunu 1. cilt 127'de ne yapıyor? Zikrediyor. Allah rahmet etsin. Amin, amin. Yine sahabe-i kerramdan Ebu Şah anhu Hicret'in 8. senesinde Mekke'de şehrin fethi münasebetiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bir hutbe dinliyordu. Herkes gibi o da dinliyor hutbeyi çok beğeniyor ve gidiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ya Resulullah bu hutbeyi benim için diyor yazar mısın? Yani yazdırır mısın manasına? Resulullah aleyhissalatu vesselam da yazı bilen bir sahabeye diyor ki bunu Ebu Şah için yaz. Bu emri veriyor ve hutbe Ebu Şah radıyallahu anhu için yazılıyor. Müslim hac 447'de zikrediliyor. Hani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zamanında yazılmadıydı hadisler. Bakın, bu olayı göz önünde bulunduran Ahmet İbn Hanbel, Rahmetullahi Aleyh, Efendimizin oğlu Abdullah, hadislerin Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın zamanında yazılmaya başladığının en kuvvetli delili olarak bu hadis-i şerifi ne yapıyor? Zikrediyor. İmam Ahmed, rahmetullahi aleyhin oğlu bunu söylüyor. Müsnet'te bu ikinci cilt 238. <gülüyor> sayfada mukayet. Bundan sonra ele alacağımız konu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin <gülüyor> sağlığında onun ağzından duyduklarını sahabe-i kiramın Ravganullah Teala kaleme almalar almalarıyla ilgili rivayetleri sunacağız inşallah. Sahabe-i kiramdan Ravganullah Ebu Eyyub Ensari Ensarî Halid bin Zeyd Radiyallahu anhu vefatı Hicri 52. senede bu saat bazı hadisleri kendi yeğenine yazıp gönderdi. Ahmed ibn Hanbel'in müsnedinde 5. cil 413. sayfada <gülüyor> Ebubekir Bekir <gülüyor> radıyallahu anhu Amr ibnül Asa içinde hadislerin yazılı olduğu bir mektup göndermişti. Tabarani aleyh, bunu ne yapıyor? Mu'camul Kebirinde zikrediyor. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve Evet. Üçüncü olarak Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anhu hicretten önce 27'de doğuyor. Hicri 63. senede vefat ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hadislerin yazılabileceği iznini alan sahabe olduğunu az yukarıda ne yapmıştık? Zikretmiştik. Bundan başka Hz. Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den yaptığı rivayetleri de yazıp onları da kaleme almıştır. <gülüyor> hem ne yapıyor? İzin alıyor. Hem de ne yapıyor? Kaleme alıyor. Ahmed ibn Hanbel rahmetullahi aleyh bunu e, müsnedinde ne yapıyor? Zikrediyor. 2. cilt 196. sayfada. Yine talebelerine yani ee, Abdullah bin Amr anhü, talebelerine hadisleri kendisi imla ettirirdi yani yazdırırdı talebelerine demek ki yazılmış bak sahabe-i kiramın zamanında yazılmış o sahabe-i kiram bunu daha önce ezberlememiş olsaydı daha önce herhangi bir yazı nesnesine yazılacak olan herhangi bir nesneye yazıp elde etmemiş olsaydı nasıl rivayet edecekti çünkü onlar ne yapıyorlardı? Bissat kelime kelime Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine uygun şekilde rivayet etmeyi kendilerine şiar edinmişlerdi. Ne için? Korkuyorlardı. Men كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَالْيَتَبَوْا مَقَدَهُ فِي النَّارِ Kim ki benim söylemediğim bir şeyi Muhammed söyledi diye iddia ederse cehennemde oturacağı yeri hazırlasın, hazırlansın oraya. Bu hadis onlara ne yapıyordu? Büyük bir tehdit oluşturuyordu. Onun için onlar ne diyorlardı? Resulullah şöyle mi söyledi? Böyle mi söyledi? Bilemeyince awkama qal diyorlardı. Ya onun dediği gibi. Evet. Abdullah ibn Mesud radıyallahu anh'unun oğlu bir kitap getirdi. Ve Allah'a yemin ederek bu kitabın babasının kendi el yazısıyla yazılmış olduğunu söyledi Abdullah bin Mesud'un oğlu bir kitap getiriyor yazılı bir kitap diyor ki bu kitap vallahi babamın eliyle yazıldı evet İbn Abdilber rahmetullahi aleyh bunu el camiul beyanda ne yapıyor birinci cilt yetmiş ikinci sayfada zikrediyor Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma ki bildiğimiz halife Ömer'in oğlu bu Hicretten önce 10. senede doğuyor Hicri 74'te vefat ediyor <Gülüyor> Abdullah İbni Ömer'in de Birçok kitapları vardı Bukhari bunu Tarihül Kebir'de Ne yapıyor zikrediyor 1. cilt 325'te evet. Ona bir gün Bir zat gelerek Bütün hadisleri kendisi için Yazmasını rica etti O Ona bu işin çok uzun süreceğini kendisinin vaktinin olmadığını söyledi. Sonra bu örnek davranışı hakkında bazı nasihatlerde bulundu. Azzehebi rahmetullahi aleyh bunu e, siyer alamun A'lam-u ne yapıyor, zikrediyor. Üçüncü cilt, cilt 148. sayfada. Evet kardeşlerim. Ümül um mu'minin Ayşe radıyallahu anha validemiz vefatı hicri 58. sene bakalım hadisler hususunda ondan neler geliyor yeğeni Urve İbni Zübeyir yani Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi Esma radıyallahu anha'nin oğlu Zübeyir İbni Avvam'ın radıyallahu anhu oğlu Ayşe'nin hadislerini yazardı yani teyzesinin hadislerini yazıyordu Hatibul Ba'dadi rahmetullahi aleyh bunu Kifaya isimli kitabı 205 tane yapmış kaydetmiş. Muaviye radıyallahu anhu Hazreti Ayşe'ye مختلف defalar mektup yollayarak kendisine hadisleri yazıp göndermesini istedi. O da hadisleri yazarak Muaviye radıyallahu anhu'ya ne yaptı gönderdi. Bunu da Ahmed bin Hanbel rahmetullahi ne yapıyor Müsned'inde dördüncü cilt 87. sayfada zikrediyor <gülüyor> evet Ali İbni abi Talib <gülüyor> radıyallahu anhu hicretten önce 23 senesinde doğuyor hicri 40. senede şehiden vefat ediyor Ali <gülüyor> radıyallahu anhu da vahiy katibiydi yani Resulullah aleyhissalatü vesselamın Allah azze ve celle'den aldığı vahiy ne yapardı kaydederdi bunun yanında da bunun yanında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından çıkan vahyi açıklayıcı sözlerde de ne yapardı? Yazardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında ona hadis imla ettirdi. Yani hadisleri ne yapmış? Resulullah bizzat yazdırmış Ali radıyallahu <gülüyor> O da yazı için hazırlanmış hayvan derisinin iki tarafına yazdı. El-Semani, rahmetullahi aleyh, el-imlada 12. sayfada ne yapmış bunu zikretmiş. Hz. Ali'nin radıyallahu anhu yanında zekatlarla ilgili hadislerden müteşekkil bir yazı vardı. Kimden duydu Ali radıyallahu anhu? Zekatlarla ilgili meselelerin fıkhını... Resulullah Aleyhissalatu Vesselam kendi kafasından bir şey uyduramaz ki. Bunu da Buhari Humuz 5'te ne yapıyor zikrediyor. Bakın kardeşler hepsinin neyi var delili var. Elhamdülillah bu müsteşliklerin ve bizim mahalli müsteşliklerin o müsteşliklerin çömezlerinin iddia ettikleri gibi değilmiş mesela. Evet. Hazreti Ali Radiyallahu Anhu de, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den intikal eden bir sahife vardı ki bunu pek çok talebesi gördüklerini zikretmiştir. Yani Hz. Ali'nin talebeleri zikrediyor. Ahmet ibn-Muhambel bunu rahmetullahi aleyh müsnedinde birinci 118 ve 152'de Nesai rahimahullah 2. cilt 241'de yine e, Ahmet bunu 1. cilt 100. sayfada ne yapıyor? Kaydediyor. Evet. Ebu Musa ileş'ari radıyallahu anhu ki ismi Abdullah bin Kays radıyallahu anhu vefatı hicri 42. senede Ebu Musa radıyallahu anhu bazı hadisleri yazıp onları Abdullah bin Abbas'a göndermiştir. i̇mam Ahmed'in müsnedinin dördüncü cildi 396 ve 414. sahifelerde bu bilgi kayıtlıdır. Ebu Rafi radıyallahu anhu, hicri, vefatı hicri 36'da. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma. Ebu Rafi'ye gider. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den muayyen hadisler dolayısıyla sadir olan söz ve fiilleri ne yapardı? Hakkında sorular sorar. Aldığı cevapları bizzat yazar ve de kölelerine de yazdırırdı. Ebu Rafi kim? Resulullah aleyhissalatü vesselamın azatlı kölesi. Azatlı köle... Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın devamlı şekilde yanında olan bir kimse. Gecesinde, gündüzünde seyyahat esnasında ve evde mukim olduğu bir zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına vakıf olan birisi. Ebu Rafi. Ama Resulullah Aleyhisselam ne yapmış? Bunu azat etmiş. Abdullah İbni Abbas radıyallahu Anhu kim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amca oğlu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amca, olmu, amca oğlu olması hasebiyle evine girip çıkıyor ama Ebu Rafi gibi değil. Ebu Rafi'nin bilgisi daha çok olduğu için Abdullah İbni Abbas'tan ne yapıyor? Onun kapısına gidiyor, kapısında bekliyor. Bakın ilmin yüceliğine bakın. Bir köle, bir köle. Ama ilim sahibi olduğu için, hadisler onun yanında olduğu için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın amcaoğlu gidip kapısında bekliyor. Soru, Sübhanallah, Sübhanallah. İşte İslam, İslam öyle bir din ki köleleri bile ilimlerin sayesinde ne yapıyor? Melik yapıyor. Kapısında bekliyorlar adamın, ilim alabilmek için. Evet, aldığı cevapları bizzat yazar ve kendi kölelerine de yazdırır Evet. Hatibul Bağdadi rahmetullahi aleyh. Bunu takidül ilimde ne yapıyor? Sayfa 91 ve 92'de İbn-i el-İsabe'de fi temiz-i sahabe'de ne yapıyor? Ee, 4781. Aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi aleykümselam. Sayfada bunu ne yapıyor? Ee, bize bildiriyor. Evet. Ebu Hurayra radıyallahu anhu esas ismi Abdurrahman bin Sahr. Hicretten önce 19. <gülüyor> senede doğuyor, Hicri 59'da vefat ediyor. Hadis inkarcılarının, Şia'nın ve Mısırlı Ebu Rayye'nin diline doladıkları Hakkında en çok konuştukları, iftira attıkları güzide sahabilerden en çok hadis rivayet eden kimsedir. <gülüyor> Aleyküm ve rahmetullah. Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimize hicretin yedinci senesinde gelip ne yapıyor? Ee, iman ediyor, katılıyor. Ondan sonra da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gölge gibi takip edip hiç ne yapmıyor? Ayrılmıyor. Her duyduğunu ve her gördüğünü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın duası sebebiyle bir daha unutmayan ilim aşıklısı büyük bir sahabe-i kiramdır. Evet. Hemman bin münabbih. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anhü, talebelerindendir. Ebu Hureyre'den bir kitap rivayet etmiştir. Bu kitabı Muhammed Hamidullah tarafından bu kitap Muhammed Hamidullah tarafından tetkik edilerek 1961'de Haydarabad'da neşredilmiştir. Ukbe bin Ebu'l-Hasna rahmetullahi aleyh Ebu Hureyre'den bir kitap rivayet etti. Bu nüshanın bir kopyası İmam-ı de bulunuyordu Sühanallah Bakın ne yapıyor Hadiste otorite olan Kimseler Birbirlerinden ne yapıyorlar Yazılı olarak hadis Kitaplarını devralıyorlar Ez <gülüyor> Zehebi Rahimahullah bunu ne yapıyor Mizanul İhtidal'de 3. cilt 85. sayfada zikrediyor Mervan bin Hakem Rahimahullah Ebu Hureyre radıyallahu anhu'yu Anhu'nun hadislerini Yazılı olarak topladı Ve bunlar Ebu Zaza tarafından Yazıldılar Bak ne yapılıyor toplanıyor Kimin yazdığını dahi adam ne yapmış Tespit etmiş yani bu işler bu müsteşliklerin, bu efendime söyleyeyim müsteşliklerin talebesi çömezler olan Çapulcuların hadis inkarcılarının inkar ettiği şekilde Basit bir şey değil bunlar Allahu akbar Maşallah Rahimahullah İbun-i Kefir bu bilgiyi ne yapıyor? El-Bidaye'de 8. cilt 106. sahifete kayıtlıyor. Evet. Beşir bin Nahik Rahmetullahi Aleyh topladığı yazılı hadis metinlerini Ebu Hureyre'den temin etti. Ebu Nahik'in Demek ki hadiste üstadı hocası kimmiş? Ebu Hureyre'ymiş. Ebu Hureyre'ye yazdığı bu kitabını takdim etti. Hatta rivayet etmek için onun müsaadesini aldı. Evet. Tirmizi El-İlel'de rahmetullahi aleyh. Bunu ikinci ciltte 239. sayfada ne yapıyor? Kaydediyor. Muhammed bin Aclan da Said el Makburi'nin Ebu Hureyre'den alıp yazmış olduğu bir kitabı vardı. i̇bn Hacer rahimahullah. Ettehzib'de 9. ciltte 342. sayfada ne yapıyor? Bunu zikrediyor. Evet kardeşler. bu zamana kadar okuduk, gördük, hepsi ilmi destekli her birisi ilimle takyit edilmiş, kuvvetlendirilmiş ve Müslümanlar tarafından kabul edilen ilmi gerçekler bunlar. Allah Azze ve Celle Kur'an'ı ve sünneti beraberce kabul eden Kur'an ve sünnete iman eden, Kur'an'ı vahiy gibi kabul ettiği halde sünneti de okunmayan vahiy olarak kabul eden Müslümanlardan eylesin. Bu hadis ilmi hadis ilmi öyle bedava bir ilim değil. En kapsamlı bir ilim. Rabbimiz Celle ve Ala, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğunu, sahabe-i kiramdan edindiği bilgileri, müçtehid imamlardan, rahimehullah edindiği bilgileri hayatına tatbik edenlerden eylesin. Allah Subhanehu ve Teala cümlemizi cümlemizi imanı kamil ile sıfatlandırsın. Allah Azze ve Celle cümlemizi şehiden huzuruna alsın. Rabbul Alemin Azze ve Celle duyduğuyla söylediğiyle amel edenler zümresine ilhak buyursun. Resulullah ve ve âlihi ve sahbi ecmaîn ve ve ve ve <gülüyor>